Bir ara Abbas, radiyallahu anha'nın elinden tutarak, Ey Allah'ım, biz Hazreti Peygamberin amcasını şefaatçıkılıyoruz, dedi. Abbas, radiyallahu anha, da uzun bir süre onun yanında ayakta durarak gözlerinden yaşlar boşandığı halde dua etti.